قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَ مَتْوَا الْمُتَكَبِّر۪ينَ Cehennemin kapılarından orada ebedi kalmak üzere girin. Allah'a karşı büyüklük tasniyanların kalacakları yer ne fena bir yer denilir.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 Rabbül alemin olan Allah'a mahsustur diye bitirilir.